الحمد <Sessizlik> لله أعوذ Allah الشميء العليم من hassantukum il hayyil qayyum lezi ila mut ebeda ve defa'atu ankum su ebi la ve la kuvvete illa billahin alin azim sizden evvel birkaç alimleri, velileri, salih zatları ziyarete gittim Bu, o şehitlerden bir zat bunu da Haşimi şeyidir diye kisvesidir diye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 Tabii kimlerden dua aldık Sizlerden dua aldık Büyüklerden dua aldık Bazı kimlerden dua aldığımızdan Bizim de haberimiz yok Büyük bir zat Osmanlı'da Nakibul Eşraf Bağdat Sonra Suriye'ye geçmiş Suriye'den buraya icret etmiş 28 mi dediler 30 küsür ailesinin bütün fertlerini Şehit etmişler Şiiler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 Efendi Hazretleri'nin müceddit diyor, ne büyük zat diyor, ne büyük müceddit diyor. Alimler <gülüyor> tanıyor Efendiyi de, cahiller ne tanısın. Ondan sonra Üsame Rifai Hazretleri, Şam Alimleri Birliği Başkanı. Esas evvela onu ziyaret ettim. O da çok büyük, bütün dünya işlem aleminde çok muteber bir alim, bir veli zat. Milletlere bakıyor, siz nelere bakıyorsunuz? Maşallah size. İnşallah başka işlere bakmayın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 Efendim ben kaynaklar veriyorum. Fethullah el-Bennani Hazretleri. Fethullah fi mevlidi hayri halkillah. Çok mübarek, feyizli bir kitap. Ondan kaynaklar veriyorum. Fahruddin-i den olsun. Efendim işte diyormuş Mevlid 600 küsurda çıktı. Fahrul Razi 600'de öldü. Bu nasıl Mevlid okunan hani buğday, şu bu, bereketlenir dedik ya mesela. Bu ne alakası var? ya biz onu e, Kökbörü Hazretleri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 Milleti kesiyorlar, doğuruyorlar. Bak şimdi Irak'ta da köye İslam devleti kurduk diye Irak'ı karıştırıyorlar. Efendim ehl sünneti kesiyorlar bütün ehl sünnet. Ya bütün ehl sünneti alimlerini öldürüyorlar tek tek. Bela ya. Yani. Şia bir bela. Bu hariciler bir bela. Bunlara selefi dememek lazım. Harici. Adam skara içiyor diye gitmiş elini kesmişler.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 Müslümanlar demiş ki, biz daha gelmeyiz ya bu Suriye'de biz yardıma geldik ehli sünneti ama burada yani sayıları da çok değil ama fitneleri çok yani. Fitneleri çok. Yahudi bunları arkadan böyle kurduruyor bu düzenleri. Hiç dört mezhep dışı adamlar yani. Bunlara onun için Selefi de dememek lazım. Selef geçmiş büyüklerin yoldur esasen. Harici demek lazım yani. Hariciler biliyorsun hariciden de beter.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 Efendi, Pakistan'da Şia etkisi, Afganistan'da Şia etkisi, Hindistan'da dolu Şia etkisi, Endonezya'ya Gittim, Endonezya'da el üstede Alimleri diyorlar ki, bu Şiilerle Uğraşıyoruz, Endonezya'ya girmişler Ehli Sevgisi adı altında Milleti sabiye sövdürüyorlar Tövbe ya Rabbel Alem Bir taraftan Bu hariciler, bir taraftan Şia, böyle bir bela Ehli Sünnet Zavallı bir biçare ama hak oldukları için dünyanın gavuru Ehl-i Sünnet'i hiçbir zaman tutmadı ve tutmuyor. Ama Şia'nın gavurla irtibatı bir şekilde çıkıyor, haricilerin çıkıyor. Bakarsanız ama Ehl-i Sünnet hiçbir zaman kâfirlerin yükseltmemek istedikleri, parçalamak istedikleri e, efendim güçlü olmasın diye uğraştıkları tek fırka var. Kurtuluş fırkası, fırka İnaciye. Ehl-i Sünnet vel cemaat Allah'ım bizi bu şuradan ayırmasın. Kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Amin. Taviz vermekten muhafaza eylesin. El sünnet içimize işletsin. Kanımıza, damarımıza işletsin. Kalbimize sindirsin, işletsin. Allah'ım el sünnet itikadını bize iyice bildirsin. Ve ezberletsin ve hafız Ve çoluk çocuklarımız da bu inanç üzere yaşayı bölmeye muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala Muhammedin. Ve ala aliyyine sahbiyiz.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 bizim sohbetleri dinleyenler uyanık oluyor ya öbür türlü olsa müftülüğe gel diyanet resmi merasim yapacağız müftü efendi plaket verecek ulan adam ya ölecek bir de yavru ölecek müftü efendiye gelene kadar sen orada sen git ayağına bir an evvel yetiştirsin adam da ölüm var her an ölebiliriz yani yani elhamdülillah kelme i okumuş getirmiş İnşallah gelir nasip olur Bak oradaki internet sohbetinden adammıştım ama Daha ne kadar haberler bize gelen var, ulaşan var, ulaşmayan var. Şimdi geldi yukarıda bir şey. Hollanda'dan geldim. Namaza başladım sohbetlerle senin. İşte hanım da yollamış onu. İlle git teşekkür et hocaya. Dedim ben sana teşekkür ederim. Namaza başladım, Bizi de kazandırdın. Kendine kazandı, Bizi de kazandırdın. Her gün böyle yüzlerce namaza başlayan. Bu devam etsin. Yani sizin desteğinizle devam edecek.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 Hiçbirine neret diye yapıldı mı ve yapılıyor mu Yapılmıyor. yardım geliyor mu he yardım geliyor mu yardım yardımlar kesildi dönelim dinimize bu şu Beyti okuyalım tekrar edelim kafamıza mıhlayalım çivileyelim dert değildir gide dünya kaladin koltuk gitmiş sandalye gitmiş makam gitmiş dert değil.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 Sonra da gittim diyor bizim arkadaşlar var sülaleden. Onlarla konuşurken onlara da dedim ki e, uçakta ce, yan yana düştük falan profesörle. İşte ha? O seni çok düzeltmiştir demişler. <gülüyor> çok düzeltmiştir o. Çok akıllı adam. Çok düzeltmiştir seni demişler. Ya o beni az daha yamultuyordu demiş ya. <gülüyor> Ama demiş ben demiş Allah'tan Cüpeli Hocadan bir şeyler biliyorum da.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 biz Hakk'ı anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi dersimiz Koca İmam Gazali Hüccetül İslam Ne uğraştı bu felsefecilerle Ne uğraştı bu batıl ehliyle İbni Sinalar'ın Farabilerin kültürüyle Efendim sapıkların inançlarıyla, İmam Gazali Ne müdafalar ne mücadeleler Bedavaya mı oldu kolay mı oldu Hüccetül İslam İslamın delili oldu bu mübarek zat Dersimiz nereye geldi ee, nerede kaldığı Geçen ders olmadı. he? Çok Efendim Sallallahu Aleyhi sevgisiyle alakalı. Evet. Ondan evvel de elektrik şeyi oldu. 13'ün birkaç haftadır bu derse gelinmedi. Onun için şimdi dersin nerede kaldığını söyleyemezseniz ders başlamaz. <gülüyor> nerede kaldı? Hayır kitaptaki sıraya göre konuşmuyorum. Bir yerin ortasında kaldı. 13'ün Hocam 4 sen.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 Bunların e, çoğunu da nerede yazdık? İhyaülümiddin isimli kitabımızda yazdık. Burada da kısaca işaret edeceğiz. Bu küçük Risale'de, Eyüelvelet, Ey Oğul Risalesinde ne kadar ilimler verdi yani? İhyaülümiddin'in de özeti gibi, bütün kitapların özeti gibi bir şey. Salike ne vaciptir dedi. Kadveci maalese salik. Salik ne demek? Salik yolcu demek. Sülük yürümek, yola girmek demek.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 Ama tevbeyi yaparken ben bir daha düşerim diye düşünce ve niyet ve fikir ve plan olmayacak. Bunun da kısımlarını anlattım, değil mi? He? Kulakları, Allah hakları, işte benim namazlar ve çaylar dolu. Bayağı ilim anlattım o şeyde, o derste iki cıvante. Şimdi üçüncüyle dördüncüyi okuyacaktık. O vakit çok geçti. Dedim hızlı hızlı gidip de ne yapmayalım? E, mevzuları. E, hızlı şekilde geçip kafada kalmayacak şeye sokmayalım. Üçüncüye geldik. Ama aynı sohbette tekrar 1-2 söylüyorum ki kayıt bakımından 3. Üçüncü, neyin 3.sü olduğu bilinsin. es <gülüyor> dersimiz 3.sü <üçüncüsü>, e, nedir? İstilla-ül <gülüyor> husumi bak 4 şey vacip. İlk iş. İtikadı sahih. Bidatsız bir inanç. Efendim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 Hiç ummadığın yerden affeder mi? Eder. Ya ne kadar hadisi kuştiler var, ne kadar hadisi şerifler var, bu ümit verici konuda. Ama kullar, Allah gibi cömert değillerdir. allah, e, allah Teala gibi efendim, e, vasıflara, isimlere sahip değillerdir. Halbuki <gülüyor> tekalleku bi ahlakı illa Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın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 cimrilik mesela kıskançlık mesela efenin buzur adavet, düşmanlık nefret vesaire bundan dolayı e, bu cimrilik kuyuş hırs tamah Tamah Arapçası da Türkçede tamah diyorlar. Tamahkarlık diyorlar. Tamaa karlık. Bunlar mevlada olacak işler değil. Bizde olan şeyler. Bu da ne yapıyor?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 فِعْلَ <gülüyor> الْخَيْرَاتِ ''Ya Rabbi senden hayırları yapmayı isterim.'' terkel <gülüyor> الْمُنْكَرَاتِ ''Günahları bırakmayı isterim.'' وَحُبَّ <gülüyor> mesakin ''Fakirleri sevmeyi isterim.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında ve Hazreti Cibril'in ona öğrettiği duada namaz ilmi halinde de olacak benim kitabımda. Dualarım kitabımda zannediyorum yoktu. Sonra namaz ilmi hali kitabımda yazdığımı hatırlıyorum. E çünkü bu Hazreti Cibril geldi ve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 i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor, Resulullah buyur, sallallahu aleyhi ve sellem. Etani leyite rabbi aman ya rabbi. Bir de bak bir de bak. Hadis-i şerifin kaynağı da Ahmet bin Hanbel, Tirmizi vesaire. Hakim, Acuri, diğer i̇bn kuzeyme'ler de var. Dün gece Rabbim geldi diyor bana. Ha işte hadis-i şerif. i̇bn Abbas. Rabbim geldi ne demek Rabbim geldi? Mekandan münezze olarak şanına yakışır bir şekilde tecellisi geldi.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 <gülüyor> yani sıkıntı orada e, duanın okunuşu arkada var yani bu 85'te 86'da duanın okunuşu onu iyi ki yapmışlar yani ben hazırlatıyorum tabi yapmışım yani iyi ki elime sağlık <gülüyor> efendim e, acuri, tirmizi ve hakimin diğer rivayetlerinde bu hadisin diğer kaynaklarında namaz kıldığın zaman bunu söyle altta da diyor teallem fe teallemuhunne fe vellezi nefsibiyedih ne innehünne hakkun.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 Ama bayağı ilim tahsil etmiş. Yüklü yani. Her tarafta hocaları gezmiş, şeyhleri falan. Notları tutmuş. Ondan sonra bunun şeyini de almışlar. Defteri. Ondan sonra gitmiş eşkıya başını bulmuş. <gülüyor> eşkıya başının arkasında gidiyormuş öyle. O da ne geliyorsun be demiş. Demiş ne olur demiş. Bu size yaramaz ki demiş. Ne anlayacaksınız demiş bundan. E ee, sen ne anlıyorsun demiş bundan eşkıya başı.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 kurtuldu. Mamgazan'ın dönemi. Ne büyük alimlerle, İmamü Cüveynilerden, nelerle, İmamül Harameyn'lerden okudu hep. Ondan sonra al demiş, ver demiş. Bu mollanın demiş kitabını verin demiş. E, o zaman eşkiyaları da adaletliymiş ya. <gülüyor> Şimdi efendim ilim nerede ki? Kalbindeki, gönlündeki, göğsündeki itikat. Nerede itikat? Beynindeki, fikrindeki? İtikadın ne? Ehli sünnet ve cemaat Mevzu ne? Anlatabilir misin? E dur itikad risalesine bir bakalım Ulan kardeşim itikad risalesini mezara mı indireceksin? Mezarda meleklere dur bakalım bir cevap vereyim onu mu açacağız? Kafana soksana itikad risalesini Zaten kısa yazdık onu ki soru cevap soru cevap Tam mezebini bilmiyorsun itikatta Maturidi, maturidi kim diye bilmiyorsun ya Matur İmamı Ebu Mansur'u maturidi İmamül Hüda Koca İmam Maturidi'den haberin yok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 E şimdi ondan sonra benim gibi konuş, ya senin gibi niye konuşayım, hakkı doğruyu konuşayım da illa senin üstüplan konuşmamalıyım mı? ona buna ana avrat niye söveyim canım. <gülüyor> İlmi bir ret diye konuşuyoruz, hakaret etmemize bir gerek yok, ağzımızı bozmamıza bir gerek yok, ilim meclislerine yakışan şeyler değil, evet. İnşallah o dualarla amel edin inşallah, yani o bu duayı sayfası söyledikse buldular. Şimdi üçüncüsü neymiş?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 bir yukarı bak bakalım diyorlar bir de bakıyor bir köşkler bir saraylar görülmemiş aman yarabı hangi nebi'nindir veya hangi şehidindir diyor bu hadis şeriflerde geçiyor mevlada ne buyuruyor yok hiçbir peygamberin şehidin değil bu makamlar yok. senin de olabilir ne yarabı nereden olabilir bence şey. adam o korku içinde yanmayı düşünürken böyle bir makamları görürse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 Laz'ların öyle bir lafları vardır. helal ibbe olsun derler, hibbe de şeddesiz aslında da hiç böyle konuşurlar. Ya, işte o zaman Mevlam hadi sen de git cennete, onu da tut kardeşinin elinden, o da gitsin sen de git. Niyetler iyi olursa, ameller salih olursa, yollar aranırsa, İslamiyet insanlara çareleri tükettirmiyor, çareler üretiyor. Ama bu kadar ayet, bu kadar hadis, bu kadar ilim, bu kadar sohbet, bu kadar ders, niçin yapılıyor?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 işte uyanıklık yine yine ilimle bir şeyler çözeriz. Ama size de çok açık vermemek lazım. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bazı müjdeler verdi. Sahabe Ekram, "Çıkalım müjdeleyelim dediler. "E fele haberun nas. mi?" "Ya Resulullah, la verme bu müjdeyi." Nicin eden yette kilo. O zaman buna dayanırlar, ameli bırakırlar diye. Ama o sahabe ölmeden evvel ben de emanet gitmesin diye vasiyet mahiyetinde hadis-i şerifi rivat edip ölüyorlardı. Yani mübarekler nasıl ki biz kelime-i şerif getirelim ölelim diyoruz ya mesela sahabedeki hadis şuuruna tebliğ şuuruna bak ki bunlardan bir tanesi İstanbul'da yaşandı biliyor musunuz? Vefatından evvel son hadis-i rivat etti. <gülüyor> Eba Şeybetel <gülüyor> Hudri Hazretleri <gülüyor> Bu surun dibinde yatıyor. İstanbul'da buralar var.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 Ebu Said el-Hudri Hazretlerinin meşhur sahabinin kardeşi olmayıp rivayeti vardır e, siyerde. Ebu Said hudrinin de makamı vardır Kariye Müzesi'nin yanında ve lakin o kabir değildir. Ebu Said el-Hudri'nin Radiyallahu kabri şerifi efendim Medine Eminöverededir. Orada hatta bellidir. Hazreti Osman'dan ileri giderken bir duvarın içindedir. Ebu Şeyh Hazretleri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 ve o Kadir. Yani sahih metinde yuhyi ve Ümit de var. ona uymak lazım. On kere derse, tabii müjdesi var, şusu var. O gün akşama kadar, o ka akşam okundu sabaha kadar kötülükle karşılaşmaz falan falan falan. Çok az hadislerde geçer bu müjde. O hadiste var. Velem Ben bunu anlamıyordum. Anlamıyordum çok zaman.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 burada gıybeti de var, yani neyse yapmamak lazım ama neyse şimdi hiçbir günahın o amelin sevabını yetişip bozdurması hakkı ve selahiyeti yoktur. Hiçbir günah. İlla şirk e billah teale. Ancak o gece cavur olduysa Allah ortak koştuysa o sevap bozulur. Ortak koşmadıysa ne günah yapsa o sevabı bozduramaz.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 Vela, yani birçok başka günahlarda yaptıysan Onlarda ilavesi e Sen diyor boynuzsuz koyunun Boynuzlu koyundan Hakkının kısas olacağı Bir günde Bu haklardan bu zulümlerden Kulaklarından kurtulabileceğini Nasıl umabiliyorsun Korkmak lazım Açığa düşme tehlikemiz Var ey miskin diyor Ey zavallı Amel defterin önüne getirildiği zaman canın çıkmış oruçlarla, namazlarla, umrelerle, haçlarla, paraları vermişsin, vakitlerini vermişsin, çok sevap kazandım sanmışsın, ama bakmışsın ki defterinde onlardan eser yok. O zaman eyne hasenati, nerede benim sevaplarım, diye hayıflanmışsın. O zaman sana senin sevapların ila alacaklılarının defterlerine nakledildi. Alacaklılarının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 O zaman yine senin kazandığın sana neden? Sen o adamın aleyhine gıybet dedikodu ve iftira yaparaktan ne yaptın? Bir günah, bir cürüm kesbettin. Ve aleyhâ mektesebet. Kazandığın günah senin aleyhine olmayacak mı? E olacak. E nasıl olacak aleyhine? Bu adamın aleyhine konuştun, konuştun. Hak terettüp etti mi? Etti. E senin aleyhine nasıl olacakmış şimdi? Sevabını verseydin senden eksilecekti, aleyhine olacaktı. E sevabın kalmadı ki veremiyorsun. O zaman uygudemin seyyah sahibi fuhmüllâhe, arkadaşının alacaklısının günahlarından alınır, buna yüklenir. Ne oldu? Sevapların gitmesiyle kalmadı. Bir de günahlarla dolu görüyorsun. Ya Rabbi hadi seyyadun, ma kafetü hakatdu? Ya Rabbi ne biçim günahlar? Hayatımda yapmadım ben bu günahlar. Hakikaten yapmamış ha. Adam hacı, Mekkeden çıkmamış.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 Arafat'ta ihramda herkes haram her şey. İhram yasakları nasıl yasak? Gitip Arafat'ta tırnağını kesip de haccini bozar mısın? Koku sürüp de ihramdan çıkar mısın? Ha Arafat bitmeden. Kurban kesmeden farz tavafın yani farzlarını bitirmeden. E çıkmazsın niye? Yasaklar var. bugününüz nasıl haram? Hiccer bu ayınız nasıl haram? Zilhicce. He? Fi beledigümaza bu şehriniz Mekke nasıl haram? Otu koparılmıyor ya. Nasıl haramsa kanlarınız birbirinize böyle haram. Mallarınızı haksız yere almak birbirinize böyle haram. ...ırzlarınız... birbirinizin hakkında aleyinde namus veya haysiyet ve şerefini rencide edecek konuşmalarınız da aynı haram. Kat kat haram. Mekke gibi, Zülhiczayi gibi.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 devleri gözlemek özetlemek ve <gülüyor> la tecessesu ayıp araştırmayın müslümanların avretini aramayın men avratil müslimin müslümanların ayıplarını avretlerini arayanlar tetebbe Allah'a avratı Allah da onun ayıplarını arar Allah senin ayıbını ararsa senin yaptığın istihbarata benzemez hatta Allah fi qa'ni beyti Allah onu evinin ortasında en gizli yerde bile rezil edip ortaya çıkaracaktır kıyamet günü dost düşman huzurunda teşhir edecektir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 ee, Yahudileşme temayülünün burasında ger gerekçeli mealin şurasında ben sana sayfa veriyorum adam zaten onu kitaba döküp de milleti saptıracak şekle soktuysa benim ona cevap hakkım doğuyor onu demiyorum ama özel hayatından bize ne şimdi Allah rahmet eylesin Zavendikli Mustafa Efendi <gülüyor> hocamın hocası onda gördüm. onda bir hassasiyet gördüm o zaman da tabi 14 yaşlarındayım 14-15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 ee, şey, birkaç hoca efendi var ee, ben de, hoca sınıfından sayılıyorum ama yani vaz ediyorum da <gülüyor> hoca hoca şimdi bile değilim de orada oturuyoruz rahmetli bir hoca efendi var onun da ismini vermeyelim o başladı birinin aleyhine konuşmaya başladı öbürü de dinle ben şimdi bu bana çok normal geldi çünkü benim yetiştiğim bütün toplumlarda bu ballı börekli konuşmalar evet. devam ederdi Allah Allah başladı hiç Hocam rahatsız olmaya başladı falan Normalde rahatsız oldu olmazdı yani Dedim ne oldu falan o biliyormuş Hocasının huyunu şimdi Hemen estağfurullah dedi Bir başladı Dedi Gıybet etmeyelim Öç. falan hemen Ya onda evindeyiz mesela ben olsam çok kibarım ya çok Adam gıybet etse ben gıybet etmeyelim demem Çünkü darılır Ulan Allah tarılıyor bu taraftan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 Gece geçmiyorsa gıybetsiz film seyret kardeşim. <gülüyor> Allah muhafaza yarabbel alem. Belanın birinden kurtulup öbürüne düşürteceğiz ya. Ama a, hakikaten ya başkası hakkında konuşmayınca mevzu yok. Duruyoruz böyle. E mevzu yok. Birbirine bakıyoruz. Yine Hoca Efendi başlıyor bir konudan. Ya mübarek bir şey konuş da. E ne diyeceğim şimdi? Sarı inek doğurdu desek. Lahanalar <gülüyor> oldu desek köyde bir mevzu yok. Şu şöyle yaptı dedim mi?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 Hayatı böyle geçti adamın, gıybetsiz, şeysiz. Allah Amin. Ama niye biz böyle olmuyoruz ya? Ama konuşacak mevzu kalmıyor. Orada sıkıntı var. Onun için esas bizim Efendi Hazreti. Bizim Efendi'yi zaten methetmeye lüzum yok. Çünkü Efendi'den bahsedecek ayıp olur zaten. Efendi belli. Efendini orada gıybet edemezsin. Neden? <gülüyor> Efendi hemen bir sohbet. Mektubatı getirir.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 Hemen bir hayırla meşguliyet. Yemek oturuyorsun. Yemekte konuşmak mı o sünnet susmak mı o sünnet? <gülüyor> konuşmak. Konuşmak. Ne konuşmak? Ha, hemen orada efendi Hazretleri başlar. İşte insan yemeğine baksın ayetlerinden her sofrada. Bir mevzu. Fealyazuril <gülüyor> insani İnsan yediği yemeğine baksın. Nasaba bin sabba. gökten nasıl tam yeterli şekilde döktük. Fe meşakfakn el erde sonra?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 siz kendinizi hakir görüyorsunuz ama mevla sizi aziz görüyor. Aziz görüyor. Bizim sohbetimizde ağlar paçalar çok gelmez. Ama gelenlerin bereketi bize yetiyor. Elhamdülillah. Subhanarabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala seydil murselin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innena neseluke'l cennet. Na'ûzü bike minen nâr. Allahümme na'cül kerıdâke vel cennet ve na'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme neselke'l cennet. Ma karribe ilâ min kavli ne âwûdû bekâmin el-nâri ve ma qurûbêleya min qâlî ma amel. Allahum nasîl ve kemûxirî ma sîlê kemûnû bekâm Muhammed sallallahu taâlâ ala. Ne âwûdû bekâm şerîm isteâdê kemûnû bekâm Muhammed sallallahu taâlâ يا رب دي بقى من الشر كل يا عاجل يا واجل ما علمنا من وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعله اقوى ورشدا اللهم ربنااتنا اتمم لنا منك رحمه Filistin'deki Gazze'deki, Ya Rabbi Akhtar-ı Arz'ın her neresindeki Doğu Türkistan'daki zulme uğramış Müslüman kardeşlerimizi halâsayla Ya Rabbi, Amin. zalimleri kahreyle ya Rabbi. ya Rabbi, güçlerini bitir Ya Rabbi Amin. Sıfırı tükettir Ya Rabbi Amin. Bu şianın desteğini de bitirttir Ya Rabbi, Amin. bu şiayı başlarının derdine düşür Ya Rabbi Şöyle sünneti kestirme onlara Ya Rabbi şehadet kaydıyla Ya Rabbi kalanlarına gaz, gazilik unvanı ve vasfı nasıbeyle yararım. Günahlarına kefaret deyle yararım. Hepsini şehitler defterine kaydeyle. Allah'ın bir an evvel ehli sünnet Şam-ı Şerife, Kudüs-ü Şerife, bütün o civardaki mübarek beldelere ehli sünnet hakimiyeti nasıbeyle. Ya Rabbi ya Rabb, sen fazl-ı keremle zalimlerin ya Rabbi güçlerini bir anda bitirmeye kadirsin. Onları destekleyen kâvurları da kahreyle ya Rabbi. Sen bir an evvel ehli sünnet i aziz eyle. Ehli bidatı zelil eyle. Bizim vatanımızı da İslam vatanlarında iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat verme ya Kargaşa çıkartmak isteyenlerin güçlerini, kuvvetlerini ademe tahvil eyle ya Rabbim. Allah'ım İslami bir huzur, Kur'ani bir düzen, eli sünnete göre bir birlik, beraberlik nasıl eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Amin ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere hargaygar rahmetler eyle, kabullerini nur eyle. Ya Rabbel alemin, ruhlerini şade eyle, kabullerini nur eyle. Hediyelerimizi buyurun. Eshhedu Allah, la Allah. Eshhedu anna Muhammede abdu ve resulu. La ilahin la Allah, Muhammed resul Allah. Fi kelli lamheden ve nefesin, aded ma ve Ne yettimiş bin ne 70 milyar gitti şimdi. Ya Rabbi kabirlerine ulaştır Ya Rabbi, nur ile Ya Rabbi, azapları varsa ref Ya Rabbi, istirahatlarını artır Ya Rabbi, etraflarına da faydalı ins eyle onları, kabirlere, komşularına da dağıtmalarını nasip eyle. Bu cemaatte okumanın bereketiyle, bu sohbetlere gelmelerinin bereketiyle, dinlemelerinin bereketiyle, bize de nesillerimize de vasıl eyle, bizi de bu faydalere vasıl eyle. Amin <gülüyor> ya rab al alamin ya khair an nasirin wa ya khair al fatihin wa sallallahu ummi okumak lazım bir kere okuyan diyor cehenneme giderse Muhammed Bekri Hazretleri yakama yapısın mahşerde diyor. Allahümme, Allahümme salli ala, salli ala, salli ala seyyidina, seyyidina, seyyidina muhammedin, muhammedin el fatihi, el fatihi, el fatihi lima uglika vel, vel hatimi lima sebeka, sebeka Nasrul hakkı bil hakkı bilhakkı bilhakkı bilhakkı vel hadii vel İla sırâtıkel mustakîm İlâ sırâtıkel mustakîm Ve alâ, ve alâ Hakka kadrihi Hakka kadrihi ve miqdârihil -azîm. -azîm. -azîm. azîm Aman ya Rabbi bu Salatül fatih var ya Ya Rabbi Ahmet-i Cane Muhammed Bekir Hazretlerine ilham edildi ama Ahmet-i Hazretleri yazdıkları Bir özel şeyde de bunu yazacağım inşallah Ama bir kere okursak bari de Cehenneme de Allah Allah'ın Ne büyük faziletleri var Şimdi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni esaluka bi nur wajhi llahi alazim bi nur wajhi llahi alazim alladhi malaa alladhi malaa arkan bihi, Feqâmet bihi. Avâlimullâhil azim. Avâlimullâhil azim. En tusalli ala mevlana muhammedin an tusalli ala mevlana muhammedin Dilqadril azim. Dilqadril azim. Dilqadril azim. Vala alina <gülüyor> bi illahi azim. Bi qadri bi qadri azamati zatillahil azim. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama fi ilmil lahil azim. Salatun daimatan bi dawamil lahil ya Mövlehana, Ya Muhammed, ya bu Khuluk Azim, -Azim. Aleyhi, ve selam ona, ona, ona, ona, ona, ona, ve ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ve ona, ona, ve ona, ona, ona, ona, Ve Ruhun lı min jami’l vüjuhi, fi dünya qabla lakhirati, ya azim. Amin. Al salatu ve selamunaleykum. Rasulullah. Al salatu ve habib Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Salat ve selam aleyke ey şedid el-evvelin ve el-ahirin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bu salavat-ı şerife hürmetine mutlaka ölmeden Resulullah Efendimizi uyanıp dünya gözüyle bize göster ya. Rabbi. Amin. İmanımızı onun teşrifiyle kurtarttır ya Rabbi Amin. Şeytanı onun teşrifiyle yanımızdan uzak ettir ya Rabbi. Amin. Ölmeden evvelde zuhratlarımızda da rüyalarımızda da bize göster ya Rabb. Yaka zaten uyanıkken zikir hallerimizde de salavat okurken de göster ya Rabbi Allah'ım o makama ulaşmamıza mani olacak bütün rezil ahlaktan, inançlardan bizi uzaklaştır ya Rabbi Amin, Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedil Habibil Mahbub Şâfil ilil ve mufericil krubbe alâ aleyhi ve sahbihi ve sellim İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sallallahu ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve وساتيدنا أماتنا أمات المسلمين وأمات الجماعة الحاضرين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين